Seyrimde bir, vardım, gördüm gördüm sarayı, gül. Seyrimde bir şehre vardım gördüm sarayı güldürgül Seyrimde bir şehre vardım gördüm sarayı güldürgül Sultanımın tacı taktı, bağlı divanı güldürgül Sultanımın tacı taktı, bağlı devan güldür gül gül alırlar gül satarlar gülden terazi yaparlar gül alırlar gül satarlar gülden ter gül ile gülü tartarlar çarşı pazar güldür gül gül ile gülü tartarlar çarşı pazar güldür gül toprağı güldür taşı gül vurusu güldür yaşı gül toprağı güldür taşı gül kurusu güldür. Yaşı gül, has bahçesinin içinde Selvi çınarı güldür gül Has bahçesinin içinde Selvi çınarı güldür gül Gülden değirmeni döner Onun ile gül döverler Gülden değirmeni döner Akar arkı çarkı döner Ben pınar güldür gül Akar arkı çarkı döner Ben pınar güldür gül